Hacet namazı da e, nafile namazlar cünnesinden hı hı. yatsı namazından sonra e, kılınır, eda edilir. E, Cenab-ı Allah'a isteğini, hacetini, muradını kişi arz eder. E, abdest alıp iki rekat e, eda edilir. E, i̇ki rekatta kafirun, sonra ihlas surelerini okuması daha tavsiye edilen, eftal, daha fazletli görülen bir namaz. Akabinde kişi dua eder. Rabbine, dünya ahiret muradı ise bunu arz eder. Elbette bunlar güzel ibadetler. Bir vakit ayırıp insanın bunları yerine getirmesi, o insana daha bir maneviyat ve huzur getirir. Cenab-ı Allah'a edilen secdeler, tazarrular, namaz ki, değil mi? Peygamberimiz gözümün nuru namaz diye ifade buyurmuş. Bize huzur veren, bizi rahatlatan gönle İtmiğnan veren, mutmain kılan huzur Allah'a yönelişte namazda bunun en güzel bir göstergesi ve yoruldur.